Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi geçen dersimizde 39. ayet-i kerimeyi hatırlarsak, bugünkü 40. ayet-i kerime ile alakası zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Cenab-ı Allah diyor ki 39. ayet-i kerimede, Allah dilediğini siler ve dilediğini tespit eder, sabit bırakır. Ve indehü ummul kitab, kitabın anası, ana kitap da onun nezdindedir. Şimdi bir ayet-i kerimeyi, bu ayet yani okuyacağımız 40. ayet-i kerimeyi biraz daha iyi anlamak için Halile Mekke döneminde olanı bitenip Peygamber Aleyhisselatü çektiği sıkıntıları, Müslümanların karşı karşıya kaldıkları zorlukları ve ızdırapları hatırlamamız yerinde olur. İnsan gerçekten bazı hallerde öyle bir bunalım geçirir ki veya o kadar çok bunalı çektiği sıkıntılardan Allah'ın yardımı ne zaman gelir diyecek olur ayet-i kerimelerde olduğu gibi. Benzeri bir feryadı bu ümmet her zaman, aynı şekilde çeşitli zamanlarda adeta yapmıştır. Hatırıma gelmişken şöyle, bunlardan birisi de Merhum Mehmet Akif'tir. Bir karanlık gecelerin nurlu sabahı diye bir şiiri var. İşte Ya Rabbi uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi çarelerin yoksa felahı diye başlayan bir şiirinde diyor sonunda şöyle bitiriyor şiiri La ele binlerce sual olsa da kurban diye başlıyor. Ondan sonra ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi diyor. Bu tabii bunalım ve sıkıntı zamanlarında gerçekten e, insanın e, adeta o sıkıntılara isyanını dile getirdiği zorlu hallerdir. E, müminler de Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi Allah'ın yardımı ne zaman diye soruyorlar. Cenab-ı Allah ise kaderini, hükümlü, insanların beklentilerine ve isteklerine göre değil kendisinin hikmetine binaen Ezelden beri tesbit ve tayin etmiş olduğu vakitlerde ve şartlarda gerçekleşir. Onun tesbit ettiği şartlar, vadeler, zamanlar gelmeyince onun kaderi tahakkuk etmez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kaderinin tahakkukunda müminlerin çektikleri sıkıntıların ve ızdırapların da etkisi vardır. Cenab-ı Allah bunun için müminlerin çekeceği sıkıntı ve ızdıraplar için bir seviye tayin etmiştir. Bir vade tayin etmiştir. Bir ölçü tayin etmiştir. Bir ölçü tayin etmiştir. Aynı şekilde zalimlerin zulmü için de o sıfa geldi. Allah razı olsun. Zalimlerin zulmü için de bir vakit tayin etmiştir. Bu vakit gelmeden Allah'ın kaderi bir kısmı olan veya kaderin gereği olan zalimlere verdiği cezada ne olmaz? Tahakkuk etmez. Vakti gelince şartları olgunlaşınca tamamlanınca anında gelir. İşte 39. ayet-i kerime genel olarak her bir şeyin bir vadesinin bir süresinin olduğunu belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayet-i kerime var. Likülli eceli kitap diyor mesela. Her bir vadenin yazılmış bir süresi vardır ve indahumul kitab diyor. Bu sürelerin hepsi de onun nezdinde bulunan ana kitaba ana yazıya göre tecelli eder. Şimdi işte Mekke döneminde Müslümanların çektikleri ızdıraplar, sıkıntılar, Rasulullah Aleyhisselam'ın bir beşer olmakla birlik, yani peygamber olmakla birlikte bir beşer olması hasebiyle elbette onun da gerçekten takatinin oldukça belki zorlanabileceği haller olabilmiştir. Bu böyle bir halde Cenabı Allah Resulüne tesellide bulunmak üzere bakın ne diyor. Ve inna nuriyannake ba'dallazina na'iduhum. Aw natawaffayannak. Fainnama aleykel balaghu ve aleynal hisab. Diyor ki Cenab-ı Allah: Eğer biz sana onlara vaadettiğimiz tehditlerin bir kısmını göstersek sen ölmeden önce onların azaba uğradıklarını görsen yahut da görmeden önce senin canını alsak seni ruhunu kabzetsek ecenin tamamlansa ve seni alsak şunu bil ki sen onların azaba uğramalarından da sorumlu değilsin. Onların yalanlamalarından da sorumlu değilsin. Sana düşen bir görev var. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ Sana düşen ancak ve ancak tebliğ etmektir. ve الْحِسَابِ Bize de hesaba çekmek düşer. Bazen... İnsanlar görüyoruz, kardeşlerimizi görüyoruz. Ortamdan, şartların bozukluğundan, efendim küçüğünden büyüğüne kadar, yöneticisinden, efendim söyleyeyim çöpçüsüne kadar, okul öğrencisine kadar, herkesin vazifesini yapmadığından, sorumsuzluklarından, yanlış iş yaplardan şey derler ve onlara göre dünya hata ile doludur. Bu gibi kardeşlerimize aslında şunu söyleriz. En büyük hatayı siz işliyorsunuz. Onların hatalarını dile getirerek vakit kaybedeceğinize siz hata olmayan bir iş veya işler yaptınız. Hani diyorlar ya karanlığa söveceğine bir mum yak aynen öyle. Biz hatalarından şikayet ettiğimiz insanlara ne kadar doğruyu götürdük? Götürüyoruz yeterli mi? Kendimizi müsbet, hani diyorlar ya pozitif o, müsbet görmeye, müsbet konuşmaya, müsbet iş yapmaya alıştırmak durumundayız. Aktiflik budur. Aktivasyon budur. Faaliyet budur. Bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Sana ne onların azaba uğramalarından biz istersek sen hayattayken sana onların kısmi azaplarını gösterebiliriz. Göstermeyebiliriz de. Ama bu onların hesaba çekilmeyecekleri manasına gelmez. Bizim yapmamız gereken veya yapmayı üzerimize aldığımız herkesi hesaba çekmek işimizi ihmal etmeyeceğiz. Ve ettiğimiz için böyle yapmıyoruz. Etmiyoruz. Biz her bir iş için bir vade tespit etmişizdir. Onun vadesi gelince onu yaparız. Sen de bu hayatta olduğu sürece bir rasul olarak bir vazifen var o da fe innemâ aleykel belâ sana düşen ancak ve ancak tebliğ etmekten ibarettir faraza rasulullah onların yalanlamalarına müslümanlara yaptıkları bunca eziyetlere dövünüp dursaydı tebliği tamamen değil bu gibi işlerle vakit kaybettiği için kısmen ihmal etmiş olsaydı haşa. Asıl o zaman kendisi de yanlış iş yapmış olurdu haşa. Ümmet olarak bizler de hatayı görmek ayrı bir şeydir. Hatayı düzeltmeyi bırakıp hatadan boşu boşuna yakınmak ayrı bir şeydir. Hatayı göreceğiz. Fakat hatayı yakınmanın, hatadan yakınmanın o hatanın ortadan kalkmasında hiçbir etkisi olmadığını bilelim. Hatayı görmeden zaten doğru iş yapmak mümkün değil. Biz hamdolsun hatayı görebiliyoruz. Niçin? Çünkü elimizde şaşmaz ölçülerin, şaşmaz doğruluğun ölçüsü var. Kur'an-ı Kerim var, sünnet i niye var? Bunlarla olaya baktığımız zaman çevremize baktığımız zaman olana bitene baktığımız zaman bunların muhteşem kuyumcu terazisinden daha hassas teraziyle toplumun vakasını insanların vakasını ölçüp tartabildiğimiz zaman nerede hata olduğunu da tespit ederiz. İşte vazifemiz orada başlar ama vazifemiz kesinlikle hatadan yakınmak değildir. Vazifemiz... Hatayı düzeltmektir. Hatadan yakınmak tembellerin işidir. Hatadan yakınmak vazifeden kaçanların işidir. Hatadan yakınmak kendileri sorumluluk yüklenmeyen, yüklenmek istemeyen, görevden kaçmak isteyen kaçkınların işidir. Aynen öyle. Biz hatadan, hatayı göreceğiz hatadan yakınmayacağız. Var, vaka bu. Bunu düzeltmek için, tamir etmek için, onarmak için ne yapıyoruz ona bakacağız. Kendimizi de bu açıdan ölçüp biçeceğiz, hatalarımızı da bu noktada göreceğiz. Başkasını tenkit etmek aynı zamanda nefsin ve şeytanın tuzaklarından çok ciddi bir tuzaktır. Başkaları şu hatayı yapıyor, bu hatayı yapıyor demenin altında yatan ne? Ben o hataları işlemiyorum. Öyle mi? O hatalara ses çıkarmıyorsun. Yapman gerekeni yapmıyorsun. Bu hataya katılmak değil midir? Müslüman en azından kalbinden münkeri değiştirmek zorunda değil midir? İslam alimleri derler ki bir müslüman münker gördüğü zaman eğer onu değiştiremiyorsa kalbini uyarması için şöyle bir şey söylesin mesela tavsiye ederler. Allahumme haza münkerun ve la erda bihi. Ve la hillete li teğyirihi diye dua etsin derler. Yani Allah'ım bu bir münkerdir. Ben bunun münker olduğunu görüyorum. Senin dinine aykırıdır bu iş. Gücüm yetse onu değiştireceğim manasına. Razı değilim ben bu münkere. Kalbini uyaracaksın. Ona sakın razı olmayacaksın. Fakat vallahi gücüm de yok değiştirmeye. Sen de biliyorsun. Değiştirebilecek gücüm de yetmiyor. Bulduğu zaman onun için çalışacağım. Ha. Bazı münkerler var. Gerçekten kişilerin Takatini aşar değiştirilmeleri. O zaman Müslümanlara yeni bir görev terettüp eder. Nedir o? Eğer o münker bir kişiyle değiştirilemiyor, yirmi kişiyle değiştirilebiliyorsa, yirmi kişiyi bulacaksın kardeşim. Yirmi kişiyle değiştirilmiyor, Müslümanların milyonlar almasını gerektiriyorsa, o münkere karşı duracak milyonları oluşturmak için hareket edeceksin. Başka türlü sorumluluktan kurtulmak yok. Yok şu kötülük başını alıp gidiyor, bu kötülük başını alıp gidiyor. Düğün, düğün, düğün kadar ne işe yarar? Hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Münker'in düşmanı ıslahdır. Münker'i ortadan kaldırmak için ıslah edicilerden olacağız. Kendimizi ıslah edeceğiz. Çevremizi ıslah edeceğiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu ıslah edeceğiz. Evvela biz salahımızla örnek olacağız, örnek olacağız. Bunun için dua edeceğiz. Bu işin ızdırabıyla gerekirse uykularımız kaçacak. Geceleri kalkacağız Rabbimize dua edeceğiz. Omuzları bir kalbin, münkerden şikayet eden bir kalbin Allah'a samimi yakarasının. Nasıl bir etki göstereceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Bunları boşa saymayalım. İlk anda dersin ki gece ortasında kalkmış birisi dua etmiş. Ne kıymeti olacak vakayı değiştirmeye, sokağı değiştirir mi? Senin o zirabınla allah Teala kim bilir senin karşında neler yaratır? Veya karşına çıkarmadan neler yaratır senin görmediğin yerlerde? Belki senin oradaki doğan farazan dünyanın öbür ucunda benzeri bir münker veya farklı bir münkere karşı çıkmak için onlarca müslümanın bir araya gelmesine netice olur. Sebep olabilir. En azından seni muzdarip bir mümin olarak ızdırabını unutmanı önler. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen bizler de bizden değildir. Hadisinin kapsamına girmene mani olur. Böyle bir ızdırabın en azından böyle bir faydası var. Onun için Allah'ın dini için çekilen ızdırabın da ayrı bir lezzeti var gerçekten. <gülüyor> ayrı bir lezzeti var. Onun dahi bir lezzeti var. Cenab-ı Allah mükafatlandırıyor böyle. O ızdırab senin ruhunu sıkmaz. O ızdırab diyelim ki ticaretine bir zarar geldiği zaman çektiğin sıkıntı gibi değildir. O ızdırap tatlı bir ızdıraptır. Hatta bu ızdırabı ya bir bu mı artır diyesi gelecek insanın. O kadar güzel bir şey bu. Ümmetin ızdırabını, işte ibadet böyle bir şeydir. İbadet, insan, insan ibadete lezzetkine zevkine vardığı zaman doyamaz. Ümmetin İslam'ın derdiyle dertlenmek de başlı başına bir ibadettir. Belki de Cenab-ı Allah nezdinde, çünkü bu ibadetin öyle görünür bir tarzı belki yok. Doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın muttali olacağı bir ibadettir. Kalbinden yaptığın, ruhundan yaptığın bir ibadettir. Dolayısıyla ihlasın daha çok hakim olduğu, riyakarlığın daha az hissedildiği bir ibadettir. Onun için bu ibadetin Cenab-ı Allah nezdindeki makmuliyeti de yüksek olması ümit edilir. Buna dikkat etmek lazım. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ızdırapla hareket ettiği bir zamanda veya bu ızdırabı hissettiği yoğunlaştığı bir zamanda Cenab-ı Allah ona bunu hatırlatıyor. Sen tebliğini yapıyorsun ya. Rahat olur o zaman diyor. Bu ızdırap menfi bir şekilde seni etkilemesin diyor. Onlar için üzülme. Onlar için şahs olarak üzülme. Onlar kendi iradelerini kullanıyorlar. Zamanı gelince biz de onların hesabını çekeceğiz. Hesabını alacağız onları hesaba çekeceğiz. Sana düşen tebliğdir. Yani o halde bu ızdırap bizim... Elimizi kolumuzu bağlamayacak. Aksine bizim için yeni bir dinamizm sebebi olacak. Ümmet için ızdırabın, din için ızdırabın manası, faydası ve hikmeti budur. Ondan sonra Cenab-ı Allah 41. ayet-i kerimede kafirlerden bahsediyor. Kafirlerin dikkatsizliklerinden bahsediyor. Diyor ki: "Evelem yarau enna na'ti al-ardah nenqusaha min etrafihe. Onlar bizim yere vardığımızı ve onu etrafından, çevresinden eksilttiğimizi görmezler mi diyor? Şimdi yerin çevresinden eksiltilmesiyle Alakalı muhtelif tefsirler var. Muhtelif tefsirler var. Bu hususta mesela Müslümanların kafirlerin topraklarını zapt edip eksilttikleri şeklinde bir tefsir yapılmış. Ama Ayet-i Kerime Mekki o zaman için Müslümanların böyle bir şeyleri Yok böyle bir imkanları yok. Yerin eksilmesi demişler, müfessirlerin bir kısmı yapılan zulüm ve haksızlıklarla ülkelerin harap olmasıdır diyor. Zulüm ve haksızlıklarla ülkeler harap olur. Oranın ahalisi adeta öldürülür. Ve yeryüzünden bereket kalkar. Belki günümüze daha yatkın bir tefsir olduğu için de bu bize daha tercihe değer görünüyor. Çünkü Cenab-ı Allah bir başka yerde zalimlerin, fasıkların Kafirlerin yönetim başına, iş başına geldikleri takdirde ekini ve nesli helak edeceklerinden, fesat çıkartacaklarından bahsediyor. Gerçekten de adil olmayan, İslam'la hükmetmeyen, İslami değerlerle toplumu şekillendirmeyen olayları ölçüp biçmeyen yönetimler netice itibariyle zulüm, İçindedirler. Adalete ne kadar yakın gibi görünseler netice itibariyle zalimdirler. Niçin? Çünkü Allah'ın hükümleriyle hükmetmek zaten hükmetmemek zaten başlı başına bir zulümdür. Zulmün ta kendisidir. Çünkü Cenab-ı Allah Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir diyor. O halde Yerden kalkan bereketin, kalkmış olan bereketin tekrar geri dönmesi için hayatımızdaki bereketsizliğin hayra ve berekete dönüşmesi için ferd olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak, ümmet olarak İslam'a dönmekten başka çaremiz yok. Zulüm başka türlü önlenemez. Yerin eksiltilmesi, bereketlerin de eksiltilmesi de başka türlü sona erdirilemez. Yine bu surede baş tarafta gördük. Allah bir kavmin durumunu o kavim kendi nefsindekini değiştirmedikçe değiştirmez diyordu. Dolayısıyla her şeyiyle hayırdan yana eksiltmeyle karşı karşıya bulunduğumuz bu hayatta, bu hayatta evet, Zulüm hakim olduğu için kim ne derse desin, gerek evvelime söyleyeyim uluslararası düzende kendisine ister globalizm denilsin, ister başka bir şey denilsin, ne isimler uydurulursun, netice itibariyle beşeriyetin hayatına, siyasetine, ilişkilerine yön veren Allah'ın kanunları dışındaki zalim kanunlardır, zalim sistemlerdir, zalim değerlerdir, zalim ölçülerdir. Bunlar da yeryüzünden bereketin kalkmasının en önemli sebepleridir. Bu kadar zulüm, bu kadar israf, bu kadar haksızlık, bu kadar kan, bu kadar gadd gaddarlık işte bu eksikliğin bir neticesidir. Ve adeta bütün beşeriyetin imkanları 6 milyar, 7 milyar her ne kadar insanın adeta, bütün alın terleri, bütün imkanları neredeyse toplasan toplasan 500 milyonu bulmayan belli bir zalim kitle için veya devletler için ne yapılıyor? Onlara heder ediliyor, onlar için kullanılıyor. Neresinden yani bugünkü zalim beşeriyeti tenkit edeceğini insan şaşırıyor gerçekten. Büyük zenginlik kaynaklarının, büyük servetlerin, büyük tüketimin, büyük israfın büyük israfın gerçekten 500 milyonu bulmayan dünyanın efendime söyleyeyim 12'de 1, bir, onda 1'den de daha küçük. 12'de 1 belki de 20'de 1, belki ondan da daha az bir azıllık tarafından tüketilmesini mi tenkit edeceksiniz? Bu bile yetiyor. Dünya enerjisinin üçte birini tek başına Amerika Birleşik Devletleri tüketiyor ya. Dünya'da üretilen enerjinin tamamının üçte birini Amerika Amerika kaç milyon? Diyelim ki 300 milyon. Üçe çarpın, Üçe yani 900 milyon. 900 milyon altı milyar insanın enerjisini tüketiyor yani 900 milyon gibi olsa dünya bütün enerji onlara yetecek tek başına Amerika üçte birini tüketiyor ve üçte ikisi bütün dünya tarafından paylaştırılıyor. Bu bir sistem için kusur değildir de nedir? O sistemin geçersiz olması için o sistemin bir an önce Sonunun gelmesi gerektiğini kabul etmek için tek başına bu gerekçe etmez mi? Daha efendim öbür israflardan, öbür lüzumsuz tüketimlerden, gaddarlıplardan ayrıca söz etmedik. Ve bu kendilerinin verdikleri rakamlar. Bizim değil. O halde yeryüzüne tekrar bereketin geri avdet etmesi, dönmesi için her şey ile adil, adaleti esas alan, bencilliği değil, orman kanununu değil, hak kuvvetlinindir ilkesiyle değil, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın koyduğu ilke İslam'ın ruhundan kaynaklanan, sizin aranızda bir kimse eğer haksızsa, güçlü dahi olsa bana göre zayıftır, ondaki hakkı alıp sahibine verinceye kadar. Sizin zayıf gördüğünüz bir kimse diyor eğer haklıysa benim yanımda kuvvetlidir. Başkasındaki hakkı alıp ona verinceye kadar. Ancak o zaman beşeriyetin yüzü güler. Evet. Vellahu yahkumu la muakkime li hukmi. Allah hüküm verir ve kimse onun hükmünü nakz edemez, bozamaz. Ve huve hisab. O hesabı pek hızlı, pek çabuk. Görendir. Yani hesap etmesi için bizim bize göre hesap makinelerine, bilgisayarlara, bilmem neye vesairelere eskiden yapıldığı gibi parmakla saymaya veya düşünmeye falan hiç ihtiyacı yoktur. Birisini hesabını görmek, ömrün hesabını görmeye de engel değildir. Aynı anda bütün beşeriyeti tek tek ayrı ayrı hesaba çeker ve hiç birisinde bir zerre miktarı kadar dahi haksızlık ve zulüm olmaz. Ve la ilahe. <gülüyor> Bu da ayrı bir teselli ve ayrı bir tarihi gerçek. Kafirler için de bir uyarı. Gerçekten kendilerinden öncekiler de türlü hile ve tuzaklar, planlar, projeler oluşturmuşlardı. Niçin? Allah'ın hükmünü boşa çıkarmak için. Ama cemi Onlar kendilerinin hile, tuzak, plan, program, bilmem ne vesaire muhkem planlar, sapasağlam planlar yaptıklarını zannediyorlar. Fakat bu işin asıl planlaması tamamıyla Allah'a aittir diyoruz. Şimdi Arapça'da edebi anlatımda müşakale denilen bir anlatım tarzı var. Müşakale şudur. Bir kimsenin yaptığı bir işin karşılığına da aynı kelime kullanılmasıdır. Ona karşılık yapılan iş ne olursa olsun mahiyet olarak farklı olacaktır ama ona aynı isim verilir. Mesela Cenabı Allah diyor ki "Femen etade aleykum fa etedu aleyhi bimisl ma etade aleykum." Yani size kim haksızlık yaparsa siz de onun yaptığı haksızlığın aynısını haksızlık olarak yapın. Ayet-i kerimeyi kelime kelime tercüme edersek manası bu. Siz de onun haksızlığının aynısını yapın. Şimdi o sana haksızlık yaparsa sen ona aynı karşılığı verirsen haksızlık olmaz ki. Adalet olur. Adalet olur, kısas olur. Misliyle mukabele etmek olur. Misliyle mukabele etmek nerede haksızlıktır? Değildir. İşte buna müşakele deniliyor. Ayet-i ikisine de iktida demiş. Tam karşılığı haksızlık. Ama bu gibi anlatımlarda o haksızlık olmaz. Şimdi burada da kafirlerin yaptıklarına hile ve tuzak deniliyor. Mekir deniliyor. Allah da bütün mekir Allah'ındır diyor. Mekir'in tamamı yani hile ve tuzak, yine aynı manayı verecek olursak, hile ve tuzağın tamamı Allah'a ait olur. Allah haşa hile mi yapar? Haşa kötü planlar mı yapar? Haşa birilerine kötülük yapmak için plan program mı hazırlar? Birilerini e, avami tabiriyle söyleyecek olursak tongaya düşürmek için iş mi yapar? Doğap mı çevirir? Haşa. Bunların hiçbirisi övzubayız değil. Ya hile ve tuzak kuranlara hile ve tuzaklarının cezasını verir. Veya onları boşa çıkartır. İşte burada o. Cenab-ı Allah da bütün hile ve tuzakları istediği zaman istediği gibi boşa çıkarmak ona aittir. Yalnız onun işidir. Dolayısıyla kafirlerin plan ve programlarını bozarken, bozmak isterken, öncelikle Allah'tan yardım isteyerek yola çıkmak lazım. İslam'da nasıl, hiçbir şey yapmadan, her şeyi Allah'tan beklemek ne kadar yanlışsa, yaptığına bel bağlayıp Allah'ı unutmak, belki ondan daha büyük bir yanlıştır. En az onun kadar büyük yanlıştır. O halde, mümin, hem üzerine düşeni yapar hem Allah'ın yardımını ister. İşte tevekkül budur. Sabır budur. Esbaba tevessül budur. Kadere iman etmek budur. Biz yaptıklarımızla kaderi değiştireceğimize inanmıyoruz haşa. Yaptıklarımızın kaderin kendisi ni meydana getirdiğini hayır. Bakıyorum bazen Müslümanlar da ağızlarından kaçırıyorlar diyelim böylesi kadar değildir diyor Yahu ağzımızdan çıkan kulağımız duysun. Kelimelerimiz, terimlerimiz üzerinde sonuna kadar hassasiyet göstermek zorundayız. Bu kadar değildir. Tevbe estağfurullah. Kader olmayan bir şey mi var? Söylemek istediği belli. Yani biz bunu sonuna kadar öyle kabul etmek zorunda değiliz. Biz bunu değiştirmekle yükümlüyoruz. Böyle konuş. Böyle konuş. Bu böyle ifade edilir. Ve genelde bu sefer başlarla sen yanlış anladın. Hayır kardeşim sen yanlış ifade ettin. Biz böyle birisi bu kadar değildir dediği zaman bu yanlıştır deriz. Gerçekten de yanlıştır. Ha sen başkalarının söylediği niyete söyleyemeyebilirsin. Madem niyetin farklı niçin sözün aynı niyet farklıysa söz de farklı olacak niyetinle sözün arasında örtüşme olacak buna dikkat etmek zorundayız bir gün küçük çocuğu oğlum işte birisi için idolümdür dedi ne demek idolüm müslümanın ağzına yakışır mı bu Örneğimdirdi. Bu din putçuluğu yerle bir etmek için gelmiş bir dindir yahu. O benim putumdur diyemezsin ki. İdol put. O benim putumdur nasıl dersin? Öyle şey olur mu? Biz bizim varlık sebebimizin, sebeplerimizin başında putçuluğu yerle bir etmek putçuluğu yerle bir ekmek geliyor yahu. Peygamberimizin en büyük dağası bu. La ilahe illallah nedir? Hem la ilahe illallah diyeceğiz, hem bu benim idolümdür diyeceğiz. Ya kelimenin manasını da bilmiyoruz. Öğreneceğiz o zaman manasını bilmediğimiz kelimeyi niye kullanıyoruz. Günümüzün zaten en ciddi problemlerinden birisi bu. Ya insanlar konuştuğu dili bilmiyor. Kurcalamıyorlar. Öğrencilerimiz kadar sözlük kullanmaktan üşenen kimse ben bulamadım görmedim. Yani yeni şenli nesil sözlük kullanmak istemiyor. Olmaz. Olmaz. Geçelim o konu ayrı bir şey. Yani diyeceğim bu. Müslüman olarak biz dilimizi sağlıklı güzel bir şekilde kullanacağız. Gelelim konumuza.